Merhaba, uzun süredir beklenen IPCC raporu yayınlandı. Rapora göre küresel ısınmadan insan sorumlu. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin yani IPCC'nin 27 Eylül'de açıklanan raporunda küresel ısınmanın tartışmasız varlığına dikkat çekiliyor. İsveç'in başkenti Stockholm'da bir haftadır devam eden ve bilim insanlarıyla... 195 ülkeden hükümet temsilcisinin katıldığı konferansın ardından açıklanan raporda bilim insanları 1950'den bu yana küresel ısınmanın temel nedeni olarak %95 kesinlikle insan faaliyetlerini gösteriyor. Son 15 yıldır küresel ısınmada gözlenen duraksamanın uzun vadeli bir trend yansıtmayacak ısıtmayacak kadar kısa bir dönemli olduğu vurgulanıyor. Raporda sera gazı salımının devam etmesinin daha fazla küresel ısınmaya ve iklim sisteminde çok yönlü değişime yol açacağına dikkat çekiliyor bu değişiklikleri sınırlamak için tatmin edici ve sürekli bir şekilde sera gazı salımının azaltılması gerektiği vurgulanıyor. Isının dünya genelinde 100 yıllık zaman içinde 0.89 derece arttığına işaret edilen Birleşmiş Milletler raporunda, sıcaklık artışının bu yüzyıl sonuna kadar 1.5 dereceye kadar çıkacağı ifade edildi. İklim değişikliğine neden olan karbondioksit salımına devam edilmesi halinde ise sıcaklık artışının 4 ila 5.4 dereceye, daha yüksek olacağı vurgulandı. Yani şu andaki gibi devam edersek. Raporda ısınma oranındaki artışın 2 dereceyi geçmemesi gerektiği görüşünün artık bütün dünyada kabul edildiğine dikkat çekildi. Rapora göre Grönland'daki buzulların erimesi son 20 yıl içinde çok hızlı bir şekilde görüldü ve bütün kutuplardaki buzullar 1900'lü yıllardan sonra 7 kat daha hızlı erimeye başlayarak kütleleri küçüldü. Isınmanın bu şekilde devam etmesi halinde... 2100 yılına kadar kutuplardaki buzullar büyük oranda erimiş olacak. Kuzey kutbundaki buzulların kütlesi her yıl 3,5 ila 4,1 oranında eriyerek küçülüyor. IPCC'nin eş başkanı Prof. Dr. Thomas Stocker da iklim değişikliği insanların ve ekosistemin iki önemli kaynağına meydan okuyor. Toprak ve su. Kısacası gezegenimizi tek evimizi tehdit ediyor diye konuştu. Greenpeace eylemcilerinden 7'sinin tutuklu yargılanmasına karar verildi. Aralarında Türkiye'den Gizem Akan'ın da olduğu Greenpeace eylemcilerinin Rusya'daki soruşturmasında Akan ve 7 eylemci hakkında 2 ay tutuklu yargılanma kararı çıktı. 23 eylemcinin soruşturması ise sürüyor. Geçtiğimiz hafta Rus sahil güvenliği tarafından gözaltına alınan aralarında Türkiye'den Gizem Akan'ın da bulunduğu 8 Greenpeace eylemcisinin hazırlık soruşturmasında Rusya ceza hukukuna göre korsanlık iddiasıyla 2 ay tutuklu yargılanmasına karar verildi. Diğer 23 eylemcinin soruşturmasına ise devam ediliyor. Greenpeace'in temel prensiplerinde barışçıl eylemin yattığını vurgulayan Greenpeace Akdeniz İletişim Sorumlusu Gülçin Şahin, Eylemcilerin korsanlıkla suçlanmasının hiçbir dayanağı olmadığını söyledi. Şahin, Rusya yetkilileri Kuzey Kutbu'nda petrol şirketlerine karşı duran insanları korkutmak istiyor. Ama biz yıldırmakta başarılı olamayacaklar. Greenpeace temel ilkeleri gereği 42 yıldır barışçıl protestolar yapan bir kuruluş. Şu anda gizeme her türlü desteği vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Rusya halkını ve dünya kamuoyunu eylemcilerimizin yanında olmaya ve barışçıl eylem hakkımızı savunmaya çağırıyoruz diye konuştu. Rusya sahil güvenliği Kuzey Buz Denizi'nde Greenpeace'in Arctic Sunrise gemisine çıkmış ve aralarında Türkiye'den Gizem Akan'ın da bulunduğu 25 barışçıl eylemciyi üzerlerine silah doğrultarak gözaltına almıştı. Greenpeace'in gemisi o sırada Gazprom'un Kuzey Buz Denizi'ndeki petrol aramalarını protesto ediyordu. Biraz önceki iklim değişikliği raporuyla bakıldığı zaman esasında yaptıkları şey o kadar doğal ve o kadar gerekli ki hepimizin geleceği için. Gümüş Köylüler HES'e karşı ayaklandı. Antalya'nın Akseki ilçesi Gümüş Köyü'nde yapımı durdurularak yıkım kararı verilen hidroelektrik santral inşaatının yeniden başlaması üzerine Köylüler eylem zannedi. Gümüşdamla köyünde yapılmak istenen HES'e, bölgedeki su kaynaklarına ve doğaya zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıkan köy sakinleri yürütmenin durdurulması istemiyle Antalya İdare Mahkemesi'ne başvurdu. İnceleme yapan bilirkişi 30 Kasım 2012'de HES inşaatının durdurulması yönünde rapor hazırladı. Mahkeme HES inşaatının durdurulmasına ve yıkılmasına karar vererek mühürledi. Karara rağmen bölgede yeniden inşaat çalışmalarına başladığını iddia eden Gümüşdamlı Köyü sakinleri sabahın geç, erken saatlerinde inşaat alanına giderek eylem yaptı. Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 kişilik grup, ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle HES inşaatının önüne geldi. HES istemiyoruz sloganı atan grup alkışlar ve ıslıklarla tepkisini dile getirdi. Jandarma ekiplerinin yığınak yaptığı HES inşaatı önünde, Basına açıklama yapan Gümüşdamla Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği üyesi Mehmet Özkan, hiçbir kurum ve merci, hukukun, mahkemenin üzerinde değildir. Mahkemenin sonucu beklenmelidir. İnşaatın girişine çadır kurup nevett tutacağız. Şirketin hiçbir araç ve çalışanının mahkemede sonuçlanana kadar çalışmasına izin vermeyeceğiz diye konuştu. Her yıl 260 türden 3 milyondan fazla göçmen kuşa ev sahipliği yapan manyas kuş cenneti şimdi de Kuzey Avrupa ülkelerinden Afrika'ya göç eden pelikan sürülerini ağırlıyor. Ramsar Sözleşmesi kapsamında olan ve Avrupa Konseyi tarafından A sınıfı diploma ile ödüllendirilen manyas kuş cenneti geçen Mart ve Nisan aylarında teperi karaba takri balıkçıl, kaşıkçı gibi göçmen kuşları ağırladı. Kuluçkaya yatıp yavru yapan bu kuşları uğurlayan manyas kuş cenneti şimdi de soğuk olan Kuzey Avrupa ülkelerinden Afrika'ya göç eden Pelikan sürülerini ağırlıyor. Burada göç veren pelikanlar dinleniyor ve Afrika'ya gitmek üzere manyas kuş cennetinden yola çıkacaklar. Bu görüntüyü izlemek isteyen hayvanseverler manyas kuş cennetine gelip kulelerden dürbünlerle bakıp seyrediyorlar. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.